Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İzmir'in Ali Ağa ilçesindeki Termik Santral'e Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu kararı bilirkişinin raporu doğrultusunda İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından geçen ay iptal edildi. Çevreciler adına davayı takip eden bir yıl önceki bilirkişi keşfi sırasında koa tedavisi gördüğü İzmir'deki hastaneden çıkıp Ali gelen avukat Enis Dinçeroğlu kararı şu şekilde değerlendirdi. Halk sağlığı kazandı. Ali Çakmaklı Köyü'nde kurulması planlanan kömüre dayalı Ali Ağa Enerji Santraline karşı çıkan çevreciler mücadele başlattı. Termik santralle ilgili lisans alınmasının hemen ardından bölgede oturanlarla çevreciler ortak tepki gösterdi, hukuki mücadele başlattı. Lisansın iptali için Danıştay İdari Dava Dairesi'nde açılan davada ÇED incelemesi yapılmadan lisans verilemeyeceğine hükmedilip yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu gelişmeden sonra yapılan yönetmelik değişiklikleriyle bu kez Çevre Eşicilik Bakanlığı 5 Mayıs 2010 tarihinde ÇED olumlu raporu verince projenin kaldığı yerden yapımına yeniden başlandı. Ancak çevreciler mücadeleyi bırakmadı. Yeniden dava açtı. ÇED olumlu raporunun iptali için açılan davayı İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 2013 yılında reddetmesi üzerine Termik Santrali'nin kurulum mücadelesi bir kez daha Danıştay'a götürüldü başvuruyu inceleyen Danıştay yerel mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinde çevre mühendisinin dışında ziraat mühendisi ile arkeologların da olması gerektiğini belirterek 2015 yılında bu kararı bozdu. Danıştay'ın isteği üzerine İzmir 2. İdare Mahkemesi Yeni bilirkişi heyetiyle geçen yıl Ocak ayında termik santralinin kurulacağı bölgede inceleme yaptı. Davanın avukatlarından Enis Dinçeroğlu da o dönemde İzmir'deki hastanede süren koa tedavisini yarıda bırakıp bu keşfe katıldı. Bilirkişi heyeti yaptıkları çalışmadan sonra hazırladığı 43 sayfalık raporu geçen Mayıs ayında mahkemeye sundu. Raporun sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı. Termik santral gibi önemli tesislerin kurulacağı alanlara ilişkin çevresel etki değerlendirmesi sadece tesisin kurulacağı alanlara ilişkin sınırlı kalmış. Çevresindeki mevcut Kozbeyli ve Yeni Foça, kentsel sit alanları ve bölgenin turizm potansiyeli, bölgede imar planı kararları dikkate alınmamıştır. Termik santralin kül ve cüruf depolama alanı konusunda yeterli açıklama yok. Tesis yakının ve çevresindeki yerleşim alanları üzerinde yaratacağı etkiler analiz edilmemiş. Bu bağlamda çevredeki ekili ve dikili tarım alanları üzerinde yaratacağı etkileri bilimsel bir çerçevede kapsamlı olarak değerlendirmemiş göz ardı etmiş. Yukarıda sıralanmakta olan tespitler doğrultusunda dava konusu ÇED raporunun doğal ve yapılı çevre üzerindeki etkileriyle arkeolojik ve tarihsel değerler ve tarımsal potansiyeli olan etkilerinin bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi açısından yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır dendi. Davanın avukatlarından Arif Alıçangı da bu karar Aliada termik santrallere karşı yürütülen mücadele için önemli bir karar. İptal kararındaki gerekçenin hepsi diğer projeler için de geçerli. Yeni kirleticilere izin verilmemesi için bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum diye konuştu kendisi. İstanbul'da Dolma Bahçe ile Levanz Mahallesi arasında inşa edilecek Karayolu tüneli kapsamında Maçka Parkı'nın etrafı çitlerle çevrildi. Parkta ağaç kesiminin başlandığı iddia edilirken parkın içinde yer alan koşu parkuru da kapatıldı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maçka Parkı çalışmasına tepki gösterdi. İleri haberin parka ilişkin haberi ise şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dolmabahçe ile Levanz arasında uzanacak. 7,45 kilometrelik tünelin inşaatına başladı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada kabul edilen Dolmabahçe-Levaz'ın Balta Limanı Ayaz Ağa Tünelleri Projesi kapsamında 2019'da tamamlanması planlanan tünel inşaatı gerekçesiyle Maçka Parkı'nın Vodafone Arena tarafındaki kısmı inşaat çitleriyle çevrildi. Tünel ve kavşak inşaatının yapılacağı çitlerle çevrilen alanda ağaç kesimlerine başlanırken parkın içindeki Koşu parkuru da yayalara kapatıldı. Makina Mühendisleri Odası Bursa şubesi yönetim kurulu başkanı İbrahim Mart Bursa Akademik Odalar Birliği'nde hava kirliliği ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği ülkelerinde hava kirliliği ile ilgili üst limitin 50 ppm iken Bursa'da 2 gün önce yapılan ölçümlerde bu aranın 136 ppm çıktığını söyleyen Mart Temiz Hava Hakkı Platformu raporuna göre 2015'te Türkiye'de 81 81'in 41'inde bu limit aşıldı. En yüksek düzeyde hava kirliliği görülen 3 il ise Aksaray, Ağrı ve Muş oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kalitesi limiti dikkate alınarak yapılan değerlendirmede ise Çankırı'daki değerlerin limit altında olduğu görüldü dedi. Türkiye'de 126 noktada hava kirliliği ile ilgili ölçümler yapıldığını hatırlatan Mert ölçümlerden 6 tanesinin Bursa'da gerçekleştirildiğini Partikül madde miktarının 2017 yılı içerisinde 70 olarak göründüğünü söyleyen Mark bu oran Avrupa Birliği üzerinde 50 PM, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği çerçevesinde 2019'dan itibaren bu değerde 50'ye düşecekti. Biz bu ölçümleri yapıyoruz ama ölçümler bize sürekli yüksek değerler veriyor. Demek ki Türkiye'nin hava kirliliği ile ilgili mücadelesi sürmüyor. Partikül madde dediğimiz olay katı atıkların yakılması demek. Mesela kömürde kükürt oranı çok yüksek. Havada da kömürden kaynaklı kirlenme var ancak ölçüm istasyonları bize havadaki kükürt oranının düşük olduğunu gösteriyor. Ölçümlerde bir çelişki var yani Bursa'da hava kirliliği ölçüldüğü zaman PM olarak 136 ila 105 arasında çıkıyor yani yüzlü değerlerin üzerinde. Hava kirliliği ile etkin mücadele yapılması gerektiğini söyleyen Mart, hava kirliliğini önlemek için ısı yalıtımının yapılması, enerji verimliğinin sağlanması, ulaşımda raylı sisteme geçilmesi, özel araç trafiğinin azaltılması gerekiyor. 10 numaralı yağ kullanılan özel halk otobüsleri trafikten kalkmalı, sanayi kuruluşlarının ve merkezi sistemli konutların kazan daireleri denetlenmeli. Ve kazan operatörleri eğitilmeli, bilgilendirilmeli. Özellikle görünür kirlilik yaratan bacalar anında baca gazı analizleri, görünür kirlilik yaratan araçlarda seyar egzoz emisyon ölçümleri yapılarak sürekli denetlenmeli diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri